Perişan efem Perişan efem Türkiye radyonu Türk radyonu Perişan efem Efendi. Perişan efem Ramazan özel programını iftiharla sunar Perişan efem radyoda Türk sineması Ramazan özel Evet Geçen bölüm Ramazan ayını fırsat bilerek ki Toptan gıda işine girip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 Ne yapacaksın televizyonu bilgisayarla? Ha, Paşa paşazade. O dediklerin hiç şahlama gelmemişti. <gülüyor> evet, aferin. Bu soruyu da bilemedin. Zaten benim için önemli olan hiçbir şey bilememen. Bilmem anlatabildim mi? Hiçbir şey anlamadım paşazade. <gülüyor> i̇şte sen de beni etkileyen de bu is Senin bu saf yani duygularla hemden olman o kadar maslahat bıza bir durum vakayı ki insanın hemen kazıklayacağı geliyor. <gülüyor>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 Sizin bana yaptığınızı babam bana yapmadı. Hakkımı nasül ederim. Bir de sizin için şerefsizin, düzenbazın, sahtekarın... Ne sesler! <gülüyor> <gülüyor> Afedersiniz Paşa Sadem, kendimi tutamadım. Size o kadar hakaret ediyorlar ki... ...bu haksızlık karşısında isyan edesim geliyor. Desinler Hüsnücüğüm, desinler. Sen hiç taşlanan kavak ağacı gördün mü? Eee görmedim. Niye görmedin? Niye? Kavak meyve vermez de ondan.